Onun recim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Ben yani bugün Lemalar mecmuasından 13. lemayı müteal etmeye başlayacağız inşallah. 13. Lemanın başlığı Hikmetül İstiaze. Evzubillahi min şeytan racim sırrına dairdir. Yani şeytandan Allah'a sığınma sırrına dairdir. Niçin? İstiaz ederiz, istiğfar ederiz, Allah'a sığınırız, af dileriz. Buna dair şeytana dair bir bahis. Şeytan malum bizim insanlık, insanlığın varlığıyla beraber muhatap olduğumuz ezeli rakibimiz adeta, ezeli düşmanımız. Ve güncelliğini her an korumakta olan bir düşmanımız sabah akşam. Bizi yoldan çıkarmanın planlarını kuran, tuzaklarını kuran bir hasımımız. Dolayısıyla onun tuzaklarını, hilelerini öğrenip ona göre adım atmak lazım. Bu konuda 13 işaretiyle 13. enoma çok önemli yol haritaları çiziyor bize. İnşallah birkaç programda peş peşe bu işaretlerden okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim ve Qur'ran Rabb'i أعوذ بك من ve الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bu ayetle bize de ki diye emrediyor. Rabbim bizi şeytanın dürtmelerinden, aldatmalarından koru. Ve bizim onlarla bizi onlarla beraber olmaktan koru şeklinde dua etmemizi öğretiyor Kur'an ve biz de her zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Bunun hikmeti nedir? Bunlarla alakalı 13 ayrı işarette 13 ayrı cephesiyle el alacak benzer Hazretleri. Biz de onun ifadelerini takip ediyoruz. Birinci işaret <gülüyor> Sual Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle Ehl-i Hakk'a taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri Ehl-i Hakk'a müeyyit ve müşevvik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde, hizb-ı şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve Ehl-i Hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Çok külli bir sual. Onun için teker teker cümlelerin parçacıklarına dönüp bazı kısımlar üzerinde durmakta fayda mülaze ediyorum. Şeytanların kainat cihetinde, kainatta icat cihetinde hiçbir medkalleri olmadı. Yani kainatta yaratma Allah'a mahsustur. Bütün tesir, etki Allah'a mahsustur. Dolayısıyla şeytanların yaratma kabiliyeti yoktur. Bizzat etkileme kabiliyeti yoktur. Hadiseleri sevk, vidare noktasında. Dolayısıyla şeytanın elinde bir şey yok aslında. Yapıp etme adına. Böyle olduğu. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehlaka taraftar oldu. Diğer taraftan Cenab-ı Hak doğruların yardımcısı. ehl Hakk'ın yardımcısı. Rahmetiyle bize taraftar. Bizim tarafımızı tutuyor tabiri caizse. Böyle olduğu. Hem... Hak hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehl-i hakka müeyyit ve müşevvik bulundu. Diğer taraftan hak hakikat güzeldir. Doğru güzeldir. Dolayısıyla güzelliğin bir cazibesi vardır. Bu cazibe de bizi destekliyor, bizi teşvik ediyor. Bu da bizim için bir artı oldu halde. Hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde, dalalette sapıklıkta, sapkınlıkta çirkinlik var. Bak bu da bizzat ehli dallareti bile kendi mesleğinden uzaklaştırması gerekiyor. hizb şeytanın çok defa galibi etmesinin hikmeti nedir? Tüm bunlara rağmen bazen şeytan veya şeytan gibi insanlar, yani şeytanın grubu diyelim, tarafı ehli hakkı galip oluyor. İnsanları yoldan çıkarıyor. Maskara haline getiriyor şeytan. İstediği gibi kullanıyor. Bunun hikmeti ne? Ve ehl-i hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Niye sabah akşam durmadan şeytanın titriyoruz adetle Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz? Bunun sırrı nedir? El cevap. Hikmeti ve sırrı şudur ki. Ekseriyet mutlaka ile dalalet ve şer menfidir, tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Evet, ekseriyet mutlaka ile kahir ekseriyet öyle. Dalalet ve şer Yani sapıklık, sapkınlık, şer kötülük, menfidir. Yani olumsuzluklara bina edilir. Tahriptir. Bir şeyin bozulması, yıkılmasıyla ortaya çıkar. Yani hayır olmayınca şer oluyor. Hayırlı bir yolda gidilmeyince şerre düşünmüş oluyor. Ademidir. Yani yokluğa dayanır temeli ve bozmaktır. Dalalet ekseriyet böyle. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır, müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Ama hayır dediğimiz şey bir gayrete dayanıyor. Bir ilme hesaba dayanıyor. Bir şeylerin varlığına dayanıyor. Bir imardır. Yani i̇mar da mutlaka bir hesabın, kitabın, düşüncenin zekanın olmasını gerektiren bir şey. Evet. Hidayet böyle. Bir şeyin ortaya konması ve inşa edilmesi, imar edilmesi gibi. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bu son derece mühim bir misal. 20 adamın 20 günde işte aklıyla, fikriyle, hesabıyla sanatıyla yaptığı bir binayı bir adam bir günde yani çok da derin düşünmeyi, sanatı gerektirmeyen bir bombayla tahrip edip yıkabiliyoruz. 20 adamın 20 günde yaptığı, bir adam bir günde akılsız bir adam hatta tahrip edebiliyoruz. Sebep yukarıdaki işte. Yani yapmakla yıkmak arasındaki fark. Dolayısıyla şeytanın da işi bu türden. Yıkmak türünden olduğu için işi kolay. Yapmak çok uzun zamana mütevakkıf. Sanata dikkate hesaba dayalı. O yüzden yapmak zor, yıkmak kolay. Evet, ''Bütün nazay-ı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan. Halik-i in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder.'' Evet, burası çok mühim bir örnek. ''Bütün azay ı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan.'' Evet, insanın yaşayabilmesi için temel organların hepsinin olması, çalışır durumda olması ve hayat şartlarının sürekli devam etmesi gerekmektedir ki böyle bir vücudu ancak Allah yapar. İlahi kudrete mahsustur. Yani hayatı inşa etmek ve devam ettirmek ilahi bir icraattır. Ondan başkası yapamaz. Yani Vücudunuzun her şeyi tamam olsun bir tek şey bozulduğu zaman mesela insanın şekerinin dengesi bozulduğu zaman ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Her şeyi tamam olsun ısısı Belli derecelerin dışına çıktığında hayatta e, hayat kabil olmayabiliyor. Vesaire. Demek ki bütün o kadar ince ince hesaplar, sistemler çalışsa da hayati bir şart ya da bir organ e, arızalandığında hayat bitiyor. Evet. Demek ki böyle bir vücudu yapan, yaratan ancak Allah'tır. İlahi kudreti has, ilahi ilme mahsus bir icraattır insan yaratmak. Fakat bir zalim bir uzu kesmesiyle yani i̇şte kalbine sapladığı, karaciğerine sapladığı bir bıçakla bir zalim, zeka özürlü de olsa hayata nispeten ademi olan o mevte o insanı mahsar eder. İşte hayat varlıklara dayanıyor, bir sürü şartların varlığına dayanıyor ama ölüm bir tek şartın ortadan kalkmasına dayandığı için işte Allah'a mahsus olan bir, bu vücut binasını sıradan e, zeka özürlü bir insan bile yıkabiliyor yapmak ve yıkmak arasındaki çok inanılmaz dengesizliğin sonucu bu. Onun için et tahribü eshel duru bemsal üfüne geçmiştir. Evet, tahrip kolaydır, çok kolaydır şeklinde. Evet. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle pek kuvvetli ahlaka bazen garip oluyor. Evet, sapıklar, sapkınlıkta gidenler sayıca az da olsalar çok güçlü kuvvetli ehl bazen galip oluyorlar. Niye? Çünkü işleri kolay tahrip cinsinde. Evet. Fakat ehl öyle muhkem bir kalası var ki ona tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Peki ne yapacağız biz bu durumda? Yani sürekli bizi tahrip etmeye, yani mesela ahlak binamızı yıkmaya itikadımızı yıkmaya çalışan şeytanlar ve şeytan gibi insanlara karşı bizim ne yapmamız lazım? Nasıl dayanabiliriz ki? Yani çünkü böyle dengesiz bir e, güç var karşı karşıya. E aslında karşıda güç yok ama işi çok kolay. O yüzden hükmen e, bir denge kuruyorlar hatta galip pozisyondalar. Baskın pozisyondalar. Dolayısıyla insan buna karşı sığınacak bir yer aramak durumunda. Evet neymiş o sığınak? Fakat ehl-hakkın öyle muhkem bir kalası var ki, öyle sağlam bir kalesi var ki, ona, onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler, وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ sırrıyla, akibet muttakilerindir, takva sahiplerindir, itikatta, amelde, günaha girmemekte hassas olan insanlarındır, sırrıyla, ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalaymetin, o hısn-ı hasin ise şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'dir aleyhissalatu vesselam. Ve şeytanın işte bu kadar insanı yoldan çıkarmaya e, çalışmasına karşı e, ve kolayca da insan ayağa kayabilecekken işte Peygamber Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu iman ve İslam esaslarına insan riayet ettiğinde ve Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat bunları yaşayarak gösterdiği e, sünnetine ittiba ettiğimizde Şeytan bir halt edemiyor. Bir şekilde işte ehli dalalet, şeytanlar ve şeytan gibi insanlar bir şekilde ayağımızı kaydırsalar da biz peygamberi selamı getirmiş olduğu iman akidelerine, itikadımızı bozmazsak, günahlarda ısrar etmezsek, tövbeyle ile edersek çok büyük bir zararımız olmuyor. Dünyevi bir zarar gelse de zaman zaman dünyevi zararlar da oluyor ehli dalaletin ehli hakka galip olduğu savaşlar da var ama o zaman zahiri bir kayıp ve mağlubiyet var fakat insanın o kaybettiğiniz hayatını kaybedebiliyorsa ebedi şehadet gibi yüksek bir rütbeye elde ediyor İşte malını kaybetse o malı sadaka verilmiş gibi ebedileşiyor ebedi alemde önemli bir yatırım olarak karşısına çıkıyor dolayısıyla insan kaybetmiyor o zaman esas ne? Peygamber Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu esaslara uymak ve onun hayat tarzının mümkün olduğu kadar kendimize rehber iddia etmek. O zaman bu aradaki den güç dengesizliği veya fırsat dengesizliği ve tehlike e e durumu yerini sükunete bırakabiliyor. Ama en nihayet bu tehlikenin farkına varmak ve sürekli Allah'a sığınmak. Bunun için çok önemli. Evet. ikinci işaret Sual Şerr-ı olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip cehenneme girmeleri gayet müthiş ve çirkin görünüyor. Evet şerr-ı olan şeytanların icadı. Yani insan zaman zaman bu tarz özellikle sık sık ayağımız sürçüp şeytanın maskarası oluyor pişmanlıkla doluyorsak zaman zaman böyle bir itiraz içimizden de yükseliyor. Yani Allah bu şeytanları niye yaratmış ki? İnsanları sürekli yoldan çıkarmaya, şerleri, şerlere doğru sürüklemeye çalışan bir güç şeytan. Evet. Niye, niçin yaratılmış ki? Niçin yaratılıp da Müslümanların başına bela edilmiş ki? Hatta birçoklar o yüzden küfre girip cehenneme gidiyorlar. Ebedi olarak helakete gidiyorlar. Gayet müthiş ve çirkin görünüyor bu durum. Acaba cemil-i alelutlak ve rahim-i mutlak ve rahman bilhakkın rahmet ve cemali bu hadsiz şirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor? Nasıl cevaz gösteriyor? Biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak cemildir mutlak manada. Yani kainattaki bütün güzellikler Cenab-ı Hak'ın cemalinin tecellilerinden ibarettir. Cenab-ı Hak rahimdir, rahmandır. Yani şefkati merhameti çoktur, esirgemesi boldur. Dolayısıyla bu kadar şefkat sahibi, merhamet sahibi bir Rab nasıl şeytanların e, yaratılmasını nasıl yaratıyor, onların insanları yoldan çıkarmasına nasıl müsaade ediyor? Şu meseleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor. El cevap. Şeytanın vücudunda cüz'i şerlerle beraber birçok makası da hayriye külliye ve kemalat insaniye vardır. Şeytanların varlığında bazı cüz'i şerler var. Fakat çok külli. Herkesi ilgilendiren da hayri külliye var. Hayırlı maksatlar var. ve Kemalat insaniye var. İnsanın yükselişinde, tekambülünde çok önemli etkileri var. Şeytanların varlığının. Evet. Bir çekirdekten koça bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Çekirdek çat diyoruz. Küçücük filiz oluyor, büyüyor, serpiliyor. Belki bir minare boyuna ulaşıyor. Evet. Çekirdek için o işte bir minare boyu olan o ağaca kadar ne kadar mertebeler, aşamalar var. mahiyet insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratip var. Evet insanın mahiyeti de böyle. Hatta ondan çok daha öte. İnsanın çekirdek şeklinde bir mahiyet Cenab-ı Hak verilmiş. Hatta çekirdek tarlası denecek bir mahiyet vermiş. İnsandaki bu çekirdek hükmündeki kabiliyetler, inkişafıyla insanlar o kadar farklı hale gelebiliyorlar, o kadar yükselebiliyorlar ki çekirdek ve arasındaki arasındakinden çok daha fazla mertebeler, aşamalar söz konusu olabiliyor insanlar arasında. Evet, ondan daha ziyade ya meratip var. Belki zerreden şemse kadar dereceler var, atomdan güneş sistemine kadar dereceler var. Bu istedadatın inkişafatı elbette bir hareket ister. Böyle kabiliyet çekirdekleri var ama bu çekirdeklerin harekete geçmesi lazım. Nasıl harekete geçecek? Bir muamele iktiza eder. O muameledeki terakki zembereğinin hareketi mücadele ile olur. Yani i̇nsanın bu kabiliyetlerin harekete geçmesi ve inkişafı ancak mücadele, gayretle mümkün olur. O mücadele ise şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur. Şeytan ve muzur şeyler insanları tahrik edecek ve insanlar onlara karşı duracak, yapmayacak. Sürekli mücahede içerisinde, bir çekişme içerisinde, bir gerilim içerisinde olacak ki o istidatlar, kabiliyetler, çekirdekler açılsın. Evet. O mücahede ise şeytanların ve muzur şeylerin vücuduyla olur. Üstadın bir yerde verdiği bir örnekle Atmacanın serçeye taslitudun kabiliyetlerini artırıyor. Niye? Çünkü ondan kaçmak, ondan saklanmak için öyle kabiliyetleri, öyle manevraları geliştiriyor ki kanadına öyle e, güç, kuvvet geliyor ki ve duygular öyle açılıyor ki ondan kaçmak için dolayısıyla kabiliyetlerini artırıyor. Atmacanın serçeye musallat olması. Aynı şekilde şeytanların insanlara musallat olması. İnsana, insan, insanın mahiyetine serpilmiş olan bu kabiliyet tohumlarını, çekirdeklerinin hareketine sebep oluyor. Ve onları neşvene malandırıyor. Evet. Yoksa melekeler gibi insanların da makamı sabit kalırdı. Evet. Yani şeytanlar ve şeytan gibi insanlar bize musallat olmasalardı. insanlar makamı sabit kalırdı. Nasıl yaratılmışsa öyle. Çekirdekse çekirdek. Filiz Filis filiz. Daha fazlası olmayacaktı. Melekler gibi. Çünkü onlara şeytanlar musallat olmuyor. Dolayısıyla onların onları bir gelişim de söz konusu olmuyor. Makamları sabit. Neyse o. O halde insan nevinde binler envah hükmünde sınıflar bulunmayacaktı. Hep i̇nsan bir türdür ama adeta insanın her bir türü ayrı bir her bir ferdi ayrı bir tür gibi. Her biri nev şahsına mahsus bir tür gibi adeta her insan. Niye? İşte insanın mahiyetine serpilmiş bu duyguların o tür muamelelere, mücadelelere, gayretlere e, girmesiyle her bir insan çok farklı bir mahiyet alıyor. İki insanın birbirinden farkı, iki türün birbirinden farkı gibi oluyor. Şeytan olmasa bu durum söz konusu olmayacaktı. Bir şerri cüz'i gelmemek için bin hayrı terk etmek hikmet ve adaleti münafidir. Bu sık karşılaştığımız bir durum. Bir zarar gelme ihtimali var ama o zarara böyle çok hayır gelecekse insan o zarara katlanıyor. Yok, o zarar gelmesin ama bin tane hayır da gelmesin demek. Ki akıl değil. Dolayısıyla şeytanın yaratılmasında bazı cüzi işaretler olabilir. O kadar külli hayırlar var ki o şerri gözden e, göze gelmiyor, küçük e, küçümseniyor, kabul edilebiliyoruz. Evet. Çendan gerçi şeytan yüzünden Ekser insanlar dalarete giderler Yani bu da var yani İnsanlara şöyle bir baktığımızda Şu anda yeryüzünde insanlar ancak 5'te 1 Müslüman Onların içerisinden de ne kadar Kendisini kurtarabilecek istikamette hayat sürüyor Dolayısıyla insanların çoğu Şeytan yüzünden cehenneme gidecek Öyle görünüyor Fakat Ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle Keyfiyete bakar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 Evet bunu toprak altına atıyor. Dolayısıyla bir kimyevi muamele söz konusu oluyor. Ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı içe indirir. Evet. Niye öyle? Çünkü bir çekirdekten, hasıl olan ağaçtan mevsimler boyunca binlerce aynı türden çekirdek elde edilecektir. Dolayısıyla on tane ağaç, çekirdeğinin ağaç olması sonuçta bin tane çekirdeğin bozulmasını karşılar, tazmin eder. Evet. Dolayısıyla toprak altına atmamak doğru olmaz. Yoksa hepsinden olabiliriz. Öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle yıldızlar gibi nev insanı şereflendiren ve tenvir eden on insanı kamil yüzünden... O neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet elbette haşarat nevinden sayılacak derecede sufli, ehli i küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiç indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip tasarluklarına meydan vermiş. Evet şuradan bir kez daha alırsak. Nefis ve şeytanlara karşı mücadeleyle insan nefsiyle sürekli çekişme halinde. Nefis istiyor, insan direniyor. Arzular insanı çekiyor, insan direniyor. Şeytan vesveselerini veriyor. insan o vesveseler kapılmıyor. Bu şekilde yükseldikçe yükseliyor. insanı çekirdeki hükmündeki kabiliyetlerle büyüdükçe büyüyor, inkişaf ettikçe ediyor. Yıldızlar gibi nev insanı şereflendiren ve tenvir eden on insanı kamil hükmünü alıyor. İşte bu on insanı kamil, 10 tane mükemmel adam gibi adam denir ya. İnsan kelimenin tam manasıyla insan hasıl oluyorsa bu 10 insan yüzünden o neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet. Elbette haşerat nevinden sayılacak derecede sufli ehli dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için. Evet. Şimdi haşereler sayı çok olabilirler ama bir insanın bir çocuğun yanında binlerce haşere yan yana koyduğumuzda haşerelerin çok büyük bir kıymeti olmayacaktır bizim gözümüzde. Çünkü telef edilebilir şeyler nazarıyla baktığımız için bir insanla haşereler kıyaslanmaz. Ama insan da eğer insan olmazsa insanın geri bir hayat yaşamazsa Hayvandan da aşağı düşeceği birçok ayet-i kerimede ifade ediliyor. O halde hayvan derecesine düşmüş olan, hayvandan da aşağı düşmüş olan bu insanların cehenneme gidişiyle diğer insanların e, geride kalanların azlığı kıyaslanmaz. Bunun biri, onun bir milyonla denk gelir belki. Çünkü haşerelerle insanlar kıyaslanmadığı için haşereden de daha aşağı dereceye düşmüş olan insanlar yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bunca nimete karşı şükretmesini bilmeyen bir akıs nankörlük eden ve diğer insanlara karşı insani bir tarz içerisinde girmeyip zaliman bir hayat yaşayan insanların haşereden çok da büyük bir farkı yok. Dolayısıyla onların cehenneme gidişi ile çok sayıda insanların cehenneme gidişi ile az sayıda insanın cennete girişi kıyaslanamaz. Mahiyet farkı var. Keyfiyet ayrı kemiyet ayrı. Yani sayı çokluğu değil. Kalite önemli. Yani havuç içi kadar elmasın kamyonlar dolusu kömürden daha üstün olması gibi. İşte böyle yeri göğü dolduran haşerelerin insanlarla boy ölçüşemeyeceği gibi. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum kalmayı hak etmiş olan insanların cehenneme girişlerinin sayıca çok oluşunun insanın ee, işte böyle mükemmel Cenab-ı Hakk'a muhatap olabilecek bir seviyeye yükselmesi kıyaslanamaz. Evet. Ey ehl-i iman! Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Evet. Takva dini hassasiyet olarak kısaca belirlediğimiz bir şey ama... Üstad Hazretleri birçok yeri takva, günahlardan iştinap olarak ele alıyor. Takva korku demek. Cenab-ı Hakk'ın korkmak, ürpermek. Yani mesuliyet bilinci. Yani Cenab-ı bunca nimetine karşı bizi bu kadar el bebek, gül bebek beslemesine karşı o haşmetine karşı insanın takva hali içerisinde olması zaruri. Yani bu takva halini yaşadığı zaman insan Cenab-ı rızası bir tarafta dururken nefsin rızasının peşine düşmeyeceği için kendisini koruyacaktır şeytanda. Yani biri nefsim şunu çekiyor ama Allah bunu diyor dediğinde nefsiyle Allah arasında kaldığında Allah'ı tercih etme e, prati takva. Sen günlük hayatında yani önüne gelen her meselede Rabbim bunu yapsam razı olur mu? Olmaz mı? E, prensip içerisinde bakması gerekiyor. Buna takva deniyor. Genel olarak dini hassasiyet. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu yasaklara riayet temelinde, ama ameli salih dediğimiz emirlere riayet de çok zaman takva içerisinde değerlendirilebiliyor. Onun için en önemli siper bu, takva, evet. şeytanın azıcık bir desiseyle çok ciddi tahribat yapabilecek şeytanın ve şeytan gibi insanlara karşı şeyimiz bu, zırhımız, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Sakhu ams yediğimiz zaman şeytanın bize attığı ok okların bize zarar vermesi mümkün olmayacaktır. Ve siperiniz Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir. Peygamber Efendimiz'in sünnetine riayet ettiğimizde, onun tarzında bir hayat yaşadığımızda zaten günah bize yol bulup ulaşamayacaktır. Evet. Ve silahınız istaze ve istiğfar ve hıfz silahı ilticadır. Yani en az bu. Yani bizimle bir karşı Koyma gücümüz var nedir istaze yani azıcık da ayağımızın kaydığını gördüğümüzde kayma ihtimali belirdiğinde hemen el, el kaldırıp auzu billahiyle şeytanı racim diyerek Allah'a sığınma sanırım daha işe başlamadan belli bir çizgiye getiriyor istikamete istaze işten önce istifar eğer bir şekilde ayağımız kaymış bir günah düşmüyse hemen kusurumuzun farkına varıp Allah'a el açıp özür dilemek anlamına gelen istifar bizim için önemli bir silah, böyle olunca insan günahda ısrar etmemiş oluyor. Yani hatasını anında fark edip, anında pişmanlık duyup Cenab-ı özür beyan ederek, tevbe ederek affını istemek istiğfar ve hıfz-ı ilahi ilticadır. Yani insan için önemli şeylerden bir tanesi Cenab-ı sığınma duygusunun insanda yer etmesidir. Bunun için belki de en önemli şeylerden bir tanesi, düşmanı gördüğünce insan daha çok sığınağına doğru şey yapıyor bir anne evladını korkutarak bağrına celbetmesi, kucağına celbetmesi gibi biz de bazen şeytandan korkarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetini iltica etme hissini kuvvetle hissetmemiz anlamına geliyor. Hıfz-ı iltica. İşte istiaze, istiğfar ve hıfz-ı iltica duygusu bizde yerleştiğinde en önemli karşı koyucu silahı elde etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak bu silahları hakkıyla anlayıp, idrak edip, yerinde kullanmayı nasip etsin. Evet. İlk iki işareti okumuş olduk. Daha sonraki işaretleri bir sonraki programımızda inşallah ele alacağız. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْ تَلَعْلِيمُ الْحَكِيمُ وَاَخْرُ الدَّعَوَانَا الْحَمْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ